Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Son olarak namazın mekruhlarını okumuş idik. Bugün de nasip olursa namazda kişinin abdestinin bozulması durumunda ne yapmalıdır? Bunun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 Birinci rekattan itibaren imamla beraber namaza başlayıp ve selam ile beraber imamla namazdan çıkan kimsedir. Yani namazın başından sonuna kadar arada herhangi bir fasıla vermeksizin imam efendiye iktidar edip ve namazını bitiren kimseye müdrik denir. Ki müdrikin durumu namazın arka, imamın arkasında olması hasebiyle kıraat yapmayacaktır. Sadece subhaneke duasını okuduktan sonra bekleyecek.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 yani iki rekat, affen bir rekat kalmıştır. Çünkü ilk rekatı kılmamıştır imamla beraber. Ayağa kalkacak, ayağa kalktığında kıraat itibariyle ilk rekat olduğu için yine subhaneke duasını, Fatiha suresini ve zamm-ı sureyi okuyacak ve teşehit yapıp teşehitte oturacaktır. Ve böylece selam vererek namazını bitirecek. ikinci rekatta yetiştiğini varsayım olacak varsayacak olursak bu durumda ikinci ve üçüncü rekatı imamla da kıldıktan daha doğrusu üçüncü rekatı imamla kıldıktan sonra, yani bir ve ikiyi kaçırmış olacak. İmam selam verdiği zaman ayağa kalkar. Subhaneke duasını Fatiha, Zamm-ı sureyi okur ama teşebbüt yapar. Niye teşebbüt yapar? Çünkü şekil itibariyle ikinci rekattır. Kıraat itibarıyla yani ne kadar birinci rekat olsa da şekil itibariyle ikinci rekattır. Çünkü imamla bir rekat kılmıştır. Teşebbüt yaptıktan sonra kalkar, tekrardan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 kaldığı yerden devam edecek ama kırat olarak da imamla beraber yapmadıklarını yapacaktır. Bugün okuyacağımız derste ise daha fazla lahikten bahsedeceğiz. Yani fi insabku el hadisu insarafe wa ta waza ve bena al salatihi inlemikun imamen. Kişi namazdayken abdestsizlik kendisine arız olsa abdesi bozulsa hiç vakit kaybetmeden bu insan e,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 yani bir vacibin terki veya bir farzın tehiri ki bu da aslında vacibin terkidir. Böyle bir eylemde bulunacak olsa hataen, bu insana sevirsecesi gerekir mi cevap gerekmez. Çünkü hala da bu kimse imamın arkasındaymış gibi değerlendirilir. Nasıl ki müdrik olan bir kimse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 ev tekelleme, kasıtlı olarak konuşacak olsa, ev ile amelen yüna salate veyahut da namaza aykırı herhangi bir harekette bulunacak olsa ama bütün bunları da kasıtlı yapıyor. Yani namazlı olduğunu bildiği halde namazı bozma gayesiyle bu eylemlerde bulunacak olsa temmes salatuhu, bu insanın kıldığı namaz tamamdır. Şimdi namaz tamamdır ancak vacibi terk etmiştir.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 Ebu Sa'id el-Berda'yinin e, bu 12 meselede Ebu Hanife namına çıkarmış olduğu illet Huruçbi Sun'i illetidir. Ki genelde e, bizim ilmahal kaynaklarımızda da e, buna yer verilmiştir. Nedir Huruçbi Sun'i? E, Ebu Hanife rahimullaha göre namazın rükünlerinden bir tanesi de kişinin namazdan kendi iradesiyle çıkmış olması. Bakın selamla çıkmak vaciptir.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 Yani selam vermeden önce mesli müddeti bitse. اَوْ كَانَ مَاسْيَنَا الْخُفَّيْنِ Mesleri üzerine mes vermiş. فَاَنْقَضَتْ müddeti مَسْحِهِ Mesli müddeti bitse. Üçüncü mesele اَوْ خَلَا bir بِعَمَلٍ rafiqin Veya ameli kesirde bulunmadan yani namaza aykırı bir eylemde bulunmadan meslerini çıkartacak olsa ki mesli çıkardığı zaman ayağa hades sirayet edecek ve dolayısıyla bu insanın abdesi bozulmuş olacaktır.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 Altıncı, ev mumiyen veyahut da rükû ve secdeyi yapmaya imkanı olmadığı için, aciz olduğu için namazını imayla kılıyor idi de teşehhütten önce fe kadere ale rükû ve sucud sıhhat bulsa, rukü ve secdeyi yapabilecek imkana sahip olsa. Yedinci mesele ev tezekkere en aleyhi salaten kable herzihi salâ veya e, kazaya kalmış namazlarının olduğunu hatırlasa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 İkinci namazını kılarken dördüncü e, vekatta teşehidi yaptıktan sonra aklına gelse ki ben öğle namazını kılmamıştım. Buradaki mana bu. Tezekkere hatırladı ki en aleyhi salaten kılmadığı bir namaz var ve neyden önce bunu hatırladık? Kable herdi salâ veya o kılmadığı namaz kable herdi salâ şu anda edasını yapmış olduğu namazdan önce. Veya bu kaza namazı da olabilir ama ondan önceki kazayı e, zimmetinde olduğunu unutarak namaz kılmış ve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 Bu durumda da tabii bu teşehüdden sonra oluyor. Bu durumda da Ebu Hanife rahimullah'a göre namaz e, batıl oluyor. i̇mam göre namaz geçerli oluyor. Evtela'at eş-şemsu fi salat el 9. mesele. Ve kişi sabah namazını kılıyor. Sabah namazında teşehhüdü yapıyor. Selam vermeden önce güneş doğuyor. Güneşin doğması sabah namazının vaktinin çıkması demektir. Vakit çıktığı zaman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 e, talebesi ebul Hasan el-Kerhi rahimehumullah arasında görüş ayrılığı olmuş. E, Berda'yı huruç bisun'uhi yani kişinin kendi iradesiyle çıkmasının fazlalığını e, illet olarak getirirken Kerhi ise tegayyürül vasıf olarak demiş. Bunu isterseniz birinci misalde örneklendirelim. Bakın birinci misalimizde dedik ki e, temim almış olan bir insan düşünelim. Namazda temimle namazına başlamış ve teşehüdünü yapmış. Teşehüdünü yaptıktan sonra suyu bulmuş. Ebu Hanife rahimullahi göre namaz bozulur ittifaki. Peki neden bozulmuştur? Berda'yı diyor ki Ebu Said Berda'yı rahimullah diyor ki çünkü bu adam namazdan kendi iradesiyle çıkmamıştır da o yüzden bozulmuştur. Ebu Hanife o yüzden namazının bozulduğunu söylüyor diyor.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 Bundan e, sebep budur diyor. illet budur diyor. Dolayısıyla huruç bir sunu ihiyip buradan çıkarmak İmam-ı göre doğru değildir diyor. Ama Berda'ya e göre ise huruç bir sunu iyidir Ki genelde ilmihal kaynaklarımızda e, namazın rükünleri anlatılırken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 Ee, inşallah bu yaz dönemini hayırlı bir şekilde geçirip tekrardan birlikteliğimizi Rabbim en kısa zamanda nasip etsin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi tealel fatih